لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار لوطمان السلام قولنا نصيحه içerisinde takip eden ayet-i kerimede Allah-u Azze ve Celle şöyle buyurur وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Biz insana dokmanın nasihatları içerisinde anasını babasını tavsiye ettik onlara iyi davranmalarını tavsiye ettik bu... ...ayet-i kerimenin başında... ...insana... ...biz anasını, babasını... ...tavsiye ettik... ...anayı, babayı... ...tavsiye etme... ...onların hukukunu koruma... ...onlara riayet etme... ...özelliklerini içerdiği gibi... ...hemen... ...vehammelethu ummuhu... ...vehnen alâ vehmin... ...hemen... ...anası ki onu... ...zorluk üzere zorlukla taşıdı. Hemen baba bırakılıyor... ...ana babanın önüne geçiriliyor. İsra'daki ayeti kerimede... ...bu kısmı şöyle alıyor. Aynen Lokman'daki... ...yukarıda zikredilen... ...ya bu la ya? La tuşrik billahi. İnneşşirke zulmun adin... ...ey oğulcağızın... ...sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür. İsra, İsra'da da diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Allah size kendisinden başkasına ibadet etmemeye emretti. İbadet olarak gündeme getirdiğiniz düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak ne varsa bunların hepsini sadece Allah'a has kılın. Ve bil, valideyn, ve bil valideyn ihsana ve anaya babaya da iyi davranmayı emretti burada gördüğünüz gibi itaat edilmesi, hukuku korunması gereken Allah'tan sonra ilk gündeme gelen ana ve baba oluyor da devam ederek diyor ki ve iki senede onu emzirdi Hemen enişkürlî velivâli deyik. Bana ve anana babana şükret. Kendisine şükredilmeyi istiyor. Akabinde anana babana da diyor. Buna emsal, karine olacak birçok ayet bulabiliriz. Ama bu mevzuda hayatiyet ifade eden, öncelik arz eden, kısımlarını zikreden bu var. Allah'a ortak koşma. Akabinde bana ve anana babana şükret. Allah sadece kendisine ibadet edilmeyi emretti. Ve anaya babaya iyi davranmaya. Ve iyi davranmanın akabinde diyor ki اِمَّا يَبْلُغَنَّ al الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Onlardan birisi veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa sakın onlara öf bile deme. Onlardan ikisi, birisi veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa sakın onlara öf bile deme. Hadis-i şerifte bunu izah eden kısmında Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette diyor ki: Men indal Her kim anasının babasının ikisinin veyahut birinin yaşlılığına ulaşırsa sonra lâm yetu'l cennet. Sonra cennete de girmezse giremediyse ''Rahime anfuhu thumma rahime anfuhu thumma rahime anfuhu. Onun burnu yerde sürttürsün. Onun burnu yerde sürttürtsün. Onun burnu yerde sürttürsün diyor. Başka bir rivayette önce ''Rahime anfuhu. Burnu yerde sürttürsün. Onun burnu yerde sürttürsün. Onun burnu yerde sürttürsün diyor hemen diyorlar ki kimin kimin diyorlar merak ediyorlar bu beddua edilen kişi için anası babası ikisi veya ikisinden birisinin yaşlığına ulaşır da daha hala cennete giremeyenin burnu yerde sürtülsün diyor burada anne baba ikisi bir Hem, hemen annenin babadan önce öncelik teşkil etmese ikisinin de zikredilip iyilik iyi davranma ikisinden birisi burada ikisini eş olarak götürüyor burada anayı dokuz aylık hamileliğini zahmet üzere zahmetle taşımaya öne alıyor sonra bir de iki sene boyunca onu emzirdi emzirmek de farklı bir olaydır ...Allah burada gösteriyor ki... ...kendi hukukunun... ...korunmasının hemen akabinde... ...ananın, babanın... ...hukukunun korunmasını arz ediyor. Şimdi burada... ...bizim bu ayetten... ...bu kadarcık zikredilen... ...Naslar'dan almamız gereken... ...istifade etmemiz gereken ne? Tabi bunu... Eğer ...alışmış... melek haline gelmiş bir düşünme alışkanlığımız yoksa mutlak o perdeyi kapasan hoş olacak. Çek çek, çek, çek. Getir, getir. Bunları anlamak için hiçbir malzememizin olmadığını düşüneceğiz. Bu gösteriyor ki Allah'tan sonra bizim üzerimizde hakkı olan ana babadır. Yani velayet hakkıdır. Bunun cidden bir önemi, hakikaten ciddi bir önemi var ki Allah kendisinden sonra hakkı korunması gereken anayı babayı öne alıyor. Bakın şimdi bütün sistemlerde devlet anayı babayı velayet sahibi değil kendisini anadan babadan önce velayet hakkı olanmış gibi sunuyor. O zaman bizim inancımızdaki kurulması gereken sistem Allah'tan sonra bizim üzerimizde hakkı olan ana ve babadır. Velayet hakkının mutlaklığı ve istediği gibi kullanma sonra bu sınırların yine çizilmesidir. Eğer bu sistem, herhangi bir sistem anayı babayı üçüncü, dördüncü devletten de sonraya alıyorsa burada büyük ciddi yanlışların temeli atılıyor demektir. Geçenlerde Cerrahoğlu'nun şu öldürülüp de katili kaçan bir kız var ya onun hakkında bir sözü oldu. Ne dedi? Analar babalar da çocuklarını korusun ya dedi adamı neredeyse linç edecektir layık kafalılar. Doğru değil mi? Önce ananın, babanın çocuklarını koruması gerekirdi. Burada sistematik olarak yapılan hata şu şimdi. Devlet görevi olmayan bir işi. Devlet değil, tert de böyledir. İnsan vücudundaki azalar da böyledir bakın benim namaz kitabının başında niyet hakkında bir söz var okudunuz mu? Niyet, namazda kalbin ameli. Kalbe ait olan bir ameli dile yaptırmaya kalkarsanız bu onu beceremez. Ameli olmayan bir şey ondan istemekle de haksızlık ediyorsunuz. Kalbin amelini dil nasıl becersin ki? Asli olarak bir şeyin görevi, vazifelisi belli bir şeyse, ana babaysa devlet bunu yüklenmeye kalkarsa mutlak istismar mevzu bahistir. Bunu anladınız mı? Devlet bunu beceremeyecektir. Hem sistematik olarak beceremeyecektir, pratik olarak beceremeyecektir bunu. Neden? Her 3-4 çocuğun terbiyesi, yükümlülüğü, koruması, ana baba yüklenirse, bu işi herkese paylaştırmış olursun. Bütün çocukların terbiyesini devlet yüklenirse ne olur? Kalkması mümkün değildir. Mümkün değildir bunun altından kalkması. Devlet iki üç çocuğun terbiyesini bir anaya babaya vermekte endişe duyarsa ki duymuyor aslında. Bunu sanki şeytan vasıtasıyla ananın babanın elinden alıp ana babanın terbiye ettiği çocuklardaki güzel netice %80'in üzerinde dolanır. Ana babaya teslim edilen bir hakkın yanında etraftakiler de hepsi ana baba olduğunu hisseder. Analık babalık değil bir büyüklük de gündeme gelir. Sanki komşusunun çocuğundan da kendisinin sorumlu olduğunu hisseder. Eskiden en azından bunu babalarımızdan duyarız bırak babasının yanını, komşusunun yanında bile kötü bir iş yapamazdı bir insan. En azından komşu gelip kucağı, kulağından tutardı. Ne yaptığım bu derdi. Veya o köyün, kasabanın içinde bunu yapamazdı, onu tenkit edecek birileri çıkardı. Şimdi bırak ananın baba yani bir komşunun, komşu çocuğunun kulağını çekmesi, ana baba bile bu hakka sahip değil, hemen devlet müdahale ediyor. Eziyet edemezsin, işkence edemezsin diyor. Şimdi bu lafın mantığına baktığınızda Allah aşkına ana çocuğu döyse bile çocuk yine geri döner anasının eteklerine yapışır. Devlet dövdüğünü hiçbir zaman kucağında bulamaz. Senelerdir devletin terbiye ettiği çocukların bu memlekete neler yaptığını biliyor musunuz? Onlar devletin terbiye ettiği çocuklar işte. Apo'yu bile terbiye eden onlar. Onların okullarında okudu. Sağcı solcu pisliğini bu millet onların okullarında terbiye edilen çocuklardan çekti. Gariban Anadolu çocuğundan değil. Anasının babasının terbiye ettiği bir çocuğun böyle bir fitneye karıştığını kimse görmemişti. Ama devletin terbiye ettiklerinde bunu bulursun. Neden? Çocuğu terbiye etmek devletin görevi değil, ananın babanın görevi. Peki burada devletin hiç mi görevi yok? Var. Anaya babaya çocuğunu terbiyede yardımcı olmasıdır. Anaya babaya çocuğunu terbiyede yardımcı olmasıdır. Çocuk iki duvar arasında kalmışlık. Ana baba ve karşısında da devlet anana babana geri dön diyor. Ben seni himaye eden değilim. ''Anana babana seni en iyi, benden de iyi himaye edeceğe yardımcıyım ben.'' diyor. Bunun içindir ki Allah Resulü hadis-i şerifte ''Sakın kadını kocasına, çocuğu anaya babaya isyana sevk etmeyin.'' diyor. Bunu anladınız mı ne demek? Kadını kocasına ve çocuğu anasına babasına isyana cesaretlendirmeyin, teşvik etmeyin diyor baba babaya itaatin gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü her halükarda yaptığı yanlışlıklar bile olsa ana baba katiyetle ve katiyetle çocuğunun kötülüğünü istemez. Ona yapmış olduğu kötülük bilmeden yaptığı kötülüktür. Bu deniz gezmişin falan asılma olayında olayına <gülüyor> sebep evrene söylenen bir sözde ne dedi biliyor musunuz? ...hatırladınız mı? Asmayalım da besleyelim mi dedi. Aha devletin merhameti bu. Devletin şefkati bu. Devletin sisteminde... ...emniyete bile bakın... gürm meşrut dedikleri bir olay bilir misiniz? Bilir misiniz ne demek? Yani o suçu yaparken... ...onu suç üstünde yakalama. Devlet senin suç işlemine kadar... ...sana müsaade eder cürmü meşrutta yakalamak için halbuki ana baba seni suç işlemene mani olmak ister devlet seni suç işlemekten alıkoyan bir sistem olmalı sana suçu işletip seni cezalandıran değil bunu daha önceki derslerde dinlediyseniz görmüştünüzdür devlet sisteminin mekanizmasına bakın içkinin sigaranın hangi bakanlığa bağlı olduğunu bilir misiniz? teker. Sana içki içirir, reklamlarını yapar, met eder. Sana suç işletir, onunla. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı mensupları seni yakalar. Adalet Bakanlığı mensuplarına teslim eder, seni cezalandırır. Devlet bir müessesesiyle seni suça teşvik eder. Seni ananın, babanın elinden alırken de seni suçun, kuçağı, suçun, suçun kucağına atar. Ve sonra da sana Başka bir mekanizma ile ceza verir. Devletin normal ortamda hamisi kesildiği yetim, öküz çocuklara bile bakın, devlet onları terbiye etmiyor inanın. İnanın onları korunuyor. 18 yaşına kadar bakılıp sokağa atılan bir çocuğu, ana baba şefkatinden mahrum büyüyen bir çocuğun nasıl büyüdüğünü, bir sürü pislikleri rahatlıkla görüyorsunuz. Onun için herkes burada işini bilmeli. Allah kendinden sonra hakkı korunacak birilerini zikrediyorsa ana baba konumunda demek ki bizde, bizim üzerimizde her insanın üzerinde Allah'tan sonra en çok hakkı olan iki kişi var. O da ana ve babadır. O zaman şunu, ana erkek, baba erkeği, ata erkil diye bir ifade var. Bunu niye kullandıklarını biliyor musunuz? Biz ailede ana baba karı koca hakimiyeti değil ana baba hakimiyetini gündeme getirmeliyiz ana baba hakimiyeti Allah'ın da istediği neden? çocuklarını küçüklüğünde bütün meşakkatlerine katlanan birisinin büyüdüğünde de katlanması bu terbiye ile büyüyen çocukların analarını babalarını korumaları gerektiği an onları korumayı gündeme getirebilmeleri için bazı şeylerin sadece avutma kastıyla gündeme geldiğini bilmem düşünür müsünüz? Herhalde geçenlerde ne günü vardı? Annalar günü. Analar günü. 365 günün 364 gününde hatırlanmayıp bir gün hatırlanma ile avunan bir ana oluştuysa bu ortamda bu felaket. Kur'an kendisinden sonra hemen hatırlanılması gereken, teşekkür edilmesi gereken ana baba olduğunu söylüyor. Biz her gün hatırlanılan, öf bile demeyen, denilmeyen, ki ayetin devamında, وَلَا تَنْهَرْهُمَا hangisindeydi? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنَا قَوْلًا كَرِيمًا ve onlara yumuşak söz söyle. Vahfed lehuma cenaha zulle Ve onların üzerine rahmet kanatlarını aç. Şimdi ananın babanın hakkı verilmeyince ananın babanın hakkını yerine getiremeyiş. Biz öz eleştiri dediğimiz yerde de kendimizi eleştirmeliyiz de. Bu hakkın mutlak sınırsız kullanıldığı geçmişimizde zamanımızda örf dediğimiz töre dediğimiz bir ortamda ana baba da bu hakkı çok yani usulsüz kullanmaya kalkmıştır. Çocuğun üzerindeki velayet hakkıyla ona zorla neleri yaptırabileceğini sınırını çizmemiştir bizdeki babalarda. Bu doğru mu? Belki biz de bu denli hatayı işleyen kimseleriz. Ve devamlı işledik. Misal Türkiye'deki olayların bir çoğundaki sebep olarak araştırıldığında geleneksel yapıdaki İslami anlayışın yanlış kanaat netice ve iştihatlarla gündeme getirdiği sorunlarla olmuştur. Babanın velayet hakkı, mesela kız çocuğunun istediği birisine nikahlama hakkını vermiyor. Bunu biliyor musunuz? Kız çocuğunun da istediği birisine gitme hakkını vermiyor kıza. Veli'ye izin hakkı vermiş, babasının izni olmadan bir kız evlenemez. Kızın da rızası olmadan baba onu bir yere nikahlayamaz. Buna güçler ayrımı dendiğini bu ortamda buna güçler ayrımı diye bir ifade kullanılıyor ve güçler ayrımını gündeme, gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bu aslında dinen bizim hukukumuzda var olan bir şey. Bizde de baba, aynen devlet baba adı altında Baba da sınırsız hakkını kullanmıştır. Allah sana velayet hakkı verdiyse bazı şeyleri zorla yaptırma. Allah sana babalık hakkını vermişse ki burada Lokman'da Lokman suresindeki ayeti kerimede de buyurduğu gibi ve en cahadak onlar seninle bir mücadeleye girişir. Neye? Ale ente şirk bi bana ortak koşmaya seninle seni zorlarlarsa. Ma'aley ilmun. Hiçbir malumatul olmadığı konumda. Fela la Sakın onlara bunda itaat etme. Ve biz de şimdi bunu nasıl anlıyorlar? Sakın Allah'a şirk koşulacak, ona isyan edilen yerde ana babaya itaat edilmez deyip tak kesi veriyoruz. Burada eğer nokta koyduysan bu hata. Virgül koyabilirsin. Senin malumatın bilgin olmadığı bir şeyde seni bana ortak koşmaya zorlarlarsa, fala tuta huma. Onlara orada itaat etme. Onlara itaat etme değil. Orada itaat etme neden? Bu anlamı buna virgül yüklen ve sonra da diyor ki, o sahib huma fi dunya ma'rufa. ...ama buna rağmen onlara... ...dünyalık olarak iyi davran... ...diyor. Onlar senin bilmediğin bir şeyde... ...seni bana ortak koşmaya zorlarlarsa... ...onlara itaat etme der... ...burada nokta korsan... ...bunun anlamını... ...genelleştirdiğin gibi mutlaklaştırırsın... sınırsızlaştırırsın Ama... ...onlara... ...orada itaat etme dersen... ...virgülle bu anlamı koyduğunda... وَسَاهِبْهُمَا fi الدُّنْيَا مَعْرُفَ Ama dünyalık işlerde onlara iyi davranın. O zaman onlara, onları dinlememe mutlak değil. Sınırlı. Sadece onda onlara itaat etme. Ama analık, ba analık ve babalık hakkını yine koruma devam edin. Bu gibi ya meselelerin yanlış anlaşılmasına sebep, bu toplumun yanlış anlamasına sebep ilim eylidir. dinini bildiğini zannedip insanlara bunu öğretmeye kalkan insanların hatasıdır bu. Sadece orada onlara itaat etme demiyorum. Böyle miye babaya itaat edilmez deyip sınırsız bir onlara karşı gelme. Buna rağmen Allah dünya işlerinde onlara iyi davranın. Yine de ana baba hakkını korumaya çalışın. Bana ortak koşmaya zorlarlarsa orada onlara itaat et. Burada bu sınırsızlık içerisinde birileri geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cihada katılmak istediğini Abdullah İbni Amr'dan gelen bir rivayette Allah Resulüne gelerek cahada katılmasını rivayetin birisinde hicret etmek istediğini söyler. Anavdilahi bin Amr radıyallahu anhuqad, Jaa raji'ul ilayn Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibaiehu ala hicrette. Birisi Allah Resulüne gelerek hicret üzere ona biat etmek ister. O terk abuwihi yapkiyan ama anasını babasını ağlar bir vaziyette bırakmıştı. Allah Resulü de ki erja ileyhima ve edhakkuma kema abkeytuhuma onlara geri dön. Nasıl onlara ağlattıysan aynen güldür diyor. Hicretin nedenli bir yeri olduğunu imandan sonra herhalde Kur'an-ı Kerim'de çokça okunmuşumuzdur. Hatta bazıları neden hicret etmedi diye itham da edilmiştir, değil mi? Allah'ın arzı geniş olmasına rağmen neden hicret etmediler? Ha demek ki sebebe binaen etmemek de var. Hicretten de önemli olması gereken ananın babanın hakkını onları razı etmenin yolları da var. Hatta rivayetin birisinde Allah Resulüne geliyor diyor ki. Ey Allah'ın Resulü ben bu çıkan seriye ile cihada gitmek istiyorum. Bu cihada çıkan seriye ile beraber olmak istiyorum diyor. Allah Resulü de diyor ki anan baban var mı? Var. Git onlarla nefsin üzerinde cihat et diyor. Rivayetin birisinde onları ağlayarak bırakıyor. Sen geri dön. Onlara hizmet et nasıl ağlattıysan onları aynen güldür. Yine rivayetin birisinde Abdullah İbni Ömer'den geliyor. Rıdar Rabbi min rıdal validi ve sahatür Rabbi min sahatür validi diyor ki Allah'ın rızası ananın babanın rızasındadır. Allah'ın gadabı ananın babanın gadabındadır bütün bu ölçüleri yani emirleri emreden ölçüleri koyan Allah bunları emrediyor ölçüleri koyuyor ondan sonra sınırları çizmeden yine bize ölçüyü koyan her şeyiyle o birisinde cihadı emrederken faziletini emrederken Birisinin de cihata sebep, ananın baba, cihadı bırak anneyi babayı, üzmenin, onu rahatsız etmenin hiçbir anlamı olmadığı geri dönmesini istiyor. Ama bu zamanımızdaki bu ortama baktığınızda, ananın babanın hakkı Allah'a ortak koşma dışında hiçbir şeyin önüne geçmiyor. Şimdi Allah'a ortak koşma bir isyan mı? Cihattan geri durmakta bir isyan ama ananın babanın rızasına sebep cadı terk edebiliyorsun ananın babasının rızasına sebep Allah'a ortak koşanlıyorsunuz anladınız mı naslar katiyetle mustakillen az önce dediğim gibi onlar seni bana şirk koşman zorlarlarsa sakın onlara itaat etme değil orada itaat etme bu orada kelimesini koyma zorundasın çünkü bu sınırı çizen bütün bu nasların toplamıdır çünkü Allah'ın hukuku hele şirk çünkü Allah'ın kulları üzerindeki en çok korunması gereken hak bu bu hakkı koruduktan sonra ondan sonraki işleyeceğin hiçbir günahın önemi yok önemi yok derken hangi anlamda dediğimi herhalde anladınız Kulum bana dünya dolusu günahla da gelse ben onu dünya dolusu mahfretle karşılarım ta ki bana ortak koşmamış olsun diyor Takip ortak, koşmamış olsun diyorum. Bunun dışındaki hukukuna gelince, ananın babanın hukuku bunun önünde. Ananın babanın hukuku bunun önünde. Şimdi biz, dinini bildiğini zanneden insanların öğrettiği yanlışlarla, bu toplumun anayı babayı saf dışı edip kendisini öne koymada. Ne yanlışlar işlediğini ki az önce bir kadının bile alacağınız kızın kendisiyle anasını tercihte bırakma konumuna itmesindeki dengesizliği düşünün. Kadın bunu düşünmüyor. Anasıyla babasını, kendisini ve anasını tercihte erkeği zorladıysa bu kadın kendi çocuğunu da eşiyle aynı konuma iten bir kadındır. ...kendi akıbetinin geleceğini hazırlıyor bu... Ha, ...e kadın bunun için boşanır mı... ...annen aksız oldu hadi şu şey oldu hadi... ...anayı muhakeme diyor bu sistemin bize getirdiği... ...muhakeme ölçüsü mantıksız... ...ama hangimiz mantıksız olduğunu yakalıyoruz... ...şimdi birisi bir adam öldürse... ...o öldürüle öldüren öldürürsüz deseniz ne derler... 21. asırda adam mı öldürülüyor? E peki öldürülen köpeği yeneği mi? Onun anasına babasına sor bakayım ne diyecek? Bu sistem katilin yanında maktulun değil bak. İstahmu koku mazlumun yanındadır zalimin değil. Katili korumaya kalkıp 21. asırda insan mı öldürülmüş? demek, binlerce insanın ölümüne kapağı açmak demektir. Işte, evet, Tabii. Yani, evet. Ama bir cana kıydığında kendi canıyla bunu ödeyeceğini bilse, şey. hakikaten bunu yapmaz. Bir zaman bunu derslerde duymuşsunuzdur. Belçika'dayken istihbarattan birileri geliyordu devamlı. O sırada da İslam hukukuyla kalp hukukunun mukayese diye bir sempozyon vardı İsviçre'de. Bu sonunda broşür ve kitap halinde yayınlandı. Bu gibi şeylerin gündeme geldiğinin ayyuka çıktığı bir ortamda gelerek bana dediler ki bu Sayın sizin şu kısası bu ortamda nasıl uygularsınız? Bak şimdi. Bizler hakikaten inanan insanlar çok akıllı insanlarız. Onlar akıllı görünen insanlar. Onların akıllı görünmesine de sebep biziz biliyor musunuz? Allah'ın verdiği hak, aklı istediği gibi kullanmayıp Aklı kapı çöpçüsü bile yapmadık biz. Şimdi bunu soran insanları yaşadıkları ortamdaki misallerle ikna edebilirsiniz. O sırada Fahn Blanche denilen bir dansingte birisi bir çifteyle iki insan vurmuştu, öldürdü. O günlerde de bu gazetede. Bu kimdi dedim? Durdular şimdi. Benim bana sordukları sorunun cevabıyla onun alakasını ne olduğunu düşünemiyorlar durdular niye düşünüyorsunuz ki dedim bundan 8 sene evvel birisini öldürmüştü 10 sene giydi iyi halden dışarı çıktı sonu derkenden dedim geldi bu iki kişiyi öldürdü o öldürdüğüne sebep buna kısa uygulansaydı o iki kişiyi öldürür müydü o iki kişiyi öldüren o zaman sizin sisteminiz o baştaki biri de öldüren sizin sisteminiz birisinin canına kıymakla bu öldürüleceğini bilseydi canının gideceğini bunu yapmazdı. Biz idam kalksın deriz. Neden? İdam kalksın ama kısas gelsin. Çünkü idamı devlet kötüye kullanabilir. istediğini atar. Kendi eğittiği çocuğu bakalım bakacak mıydık yoksa öldürmeyip de diyen Kenan Evren. Bu insanların babaları bunu yaptı. Biz idam kalksın deriz. Çünkü devlet onu birileri kötüye kullanır. Ama kısas kalsın. Neden? وَلَكُمْ fil الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا اُلِلْا Akıl sahipleri, da size, Sizin için hayat var diyor. Şimdi sohbetin seyrini takip ettiyseniz ana baba hakkından ta nerelere geldik? Nelerle neyin ilişkisini kurduğumuzu yakaladınız mı? Din bir hayat nizamı birini birinden kopuk düşünemezsiniz. Birisi birisinden kopuk düşünüldü mü? Bu kocaman bir çarkı düşünün. Onun dişinin bir niksinin kırılması demektir ki bütün dişler işe yaramaz olur. Ya bir kırık dişle işi idare ederiz diyemezsin. O iş aksar. Başka dişleri de kırmaya başlar. Onun için biz eğittiğimiz insanlara Öncelikli kimin hukukunu, kimin onun üzerinde daha çok hakkı olduğunu öğretmemiz gerekir. Allah ve ana baba. Allah'a şükredin. Ananıza, babanıza da teşekkür edin. Biz şükretmeyi Allah için kullandığımız için, ondan ikisi de aynı kökten olmasına rağmen Allah'a teşekkür edin demiyoruz. Aynı anlamda ama Allah'a şükredin ve anaya, babaya da teşekkür edin. Onun kadirini bilin. ...her ikisi veyahut biri... ...yanında yaşlandığı halde... ...daha hala cennete giremeyenin... ...burnu yerde sürtürsün diyor. O zaman biz çocuklarımızı eğitirken... ...her şeyden önce... ...devlet sevgisinden... ...ondan, bundan önce... ...ana babayı... ...bu sevgiyi işlememiz gerekiyor. Bunu şimdi... Beni, e, öğleyim de dediğim gibi 60 yaşına gelmiş torunu olan çocuklarından beklentisi olduğu bir çağda konuşmak değil. Her yaştaki insanın bunu konuşması gerekir. 10 yaşındaki çocuk bile Allah'tan sonra benim itaat etmem gereken, sevmem gereken anam babamdır. Anasına babasına vefakar davranılmasına, ma davranmasına mani olunan bir çocuğun Vatanına vefakarlığı mümkün mü? Mümkün mü? Bu aptallık olur. Bu katiyetle mümkün değil. Karısını anasına babasına tercih eden erkeği o karı hemen boşasın. Anasına babasına vefakar davranmayan bir erkeğin karısına da vefası olmaz. O an onu kullanıyordur da ondan istifade ediyor gençtir güzeldir ondan. Ona, ona da tek vurur anasına babasına vurduğu gibi anasına babasına şükretmeyen teşekkür etmeyenin vatana karşı hiçbir borçluluğu yoktur. Büyüklerine karşı hiçbir, hiçbir borçluluğu yoktur. Onun için her şey yerinde ve sırasına oturtulmuş olması gerekir. Bunun önüne neyin geçeceği, neyin hangisinin önüne geçeceğini, neyin öncelikli bizim üzerimizde hakkı olduğunu bilirsek, ha sizin derneğinizin adı da gençlik neydi ahlak eğitim, ve, aile eğitim aile. ve ahlak o zaman eğiteceğiniz insanlara öncelikle neyi vermeniz gerekti? çocuğa nasihat daha, babanın çocuğa öğretmenin çocuğa nasihat daha. üzerimizde ilk hakkı olan Allah'ın hakkı o da ona ortak koşmamaktır sonra anaya babaya iyi davranma. ona üf bile demeyin Üf kelimesiyle öyle öğleyin de söyledim. Çizilen sınırı anlattınız mı? Evet. Üf bile. Allah için. Hangimiz başarıyor? Yani bunu konuşan, size anlatan olarak benim herhalde bu söylediklerimi sizden önce yaşayan birisi olmam gerekir mi? Ama bizim bu toplumumuzdaki yaşam biçimimiz bize bunu vermedi kazandırmadı bunun önemse bunu önemseyemedik biz. bunun önemini yakalayamadık biz bize yakalattıramadılar bu toplumda herkes anaya babaya saygılı çocuk olsaydı içimizdeki fireler dışlanırdı biliyor musunuz içimizdeki fireler dışlanırdı o zaman biz geriye mi döneriz zararın neresinden dönesek kar mıdır dersiniz. Ee, 50 yaşındaki bir adama ana baba sevgisini aşılamak ne kadar kolay olur bilmem. Siz düşünün çocuğun annesinden emdiği sütün bile o çocuğa neler kazandırdığını düşünür müsünüz? Bir süt iki yabancıyı kardeş eder öyle mi? İki yabancıyı kardeş eder ile çocuk arasındaki süt babanındır diyor hadiste. Yani süt anası oldu mu birisi birisinin, onun kocası da babası olur, kocasının kardeşi, kız kardeşi, ağlası amcası olur. Aynen mahremiyet gündeme gelir. Ananın çocukla süt ilişkisi nedir dersiniz biliyor musunuz? Biz hayvan değiliz. Altı ay sonra anası iter danayı. Ne olur ondan sonra? Birkaç ay sonra anasıyla çiftleştiğini görürsünüz. ...biz hayvan değiliz. Ananın, babanın... ...süt ile alakası, çocuğun alakası... ...çocuğun anaya, babaya beslediği... ...duyguları yoğunlaştırır. Köpek emeği gibi çocuk büyütme... ...analık değildir. Köpek emeği gibi çocuk büyütme... ...analık değildir. Ha ana da olmak gerektiğini, ana babadan bahsederken, çocukların üzerine yoğunlaşınca, ana da ana olmak gerekir. Yine burada alakasıyla gelecek. Cennet, o cihada giden için diyor ki, dön. Gitmek isteyen Onları ağlattığın gibi güldür. Çünkü cennet onun ayakları altında, diyor. Cennet kadınların ayakları altında anaların mı? Anaların mı? E her ana kadın olduğuna göre neden anaların diyor, kadınların demiyor? Bu ifadenin biri bir özelliliği mevzu bahistir. Anaların ayakları altında. Eğer Allah'tan ki her erkeğin bir anası olmasaydı, kadınlara verilen bu değerler erkekler çatlardı. Onun için başlığı aldım ya. Yani kadın olmayacak. Ana! Bir saat mi oldu? Çıtta Meydan saati gibi yine değil mi? Herhalde kullandığım enerjiyi ölçerek kullanıyor Kırk, kırk iki, kırk üç, dört, kırk altı geçmezdi. Batarya o kadar dayanıyor herhalde ibre vurmaya başlayınca yo normal eğitimde de budur yani 45 dakikadan sonra dinlerine dağılır artık evet soracağınız sorular şimdi bunu kısa bir zamanda bu ayetlerin tefsiri şeklinde şu an 22 sayfa herhalde 50 sayfayı bulacak bu elinizde yazılı da görebilirsiniz bunu toptan siz bir kere okuduktan sonra daha rahat anlayacaksınız. Sadece Arapça metinler mi var şu, şu sadece metinleri topladım. Bir zaman hocam. Şu an yok. Bir zaman hocam. Şu an önce bende olsun. <gülüyor> Bu mevzuda mı var? Evet. Hocam şirk hususunda sadece dinlememizi dinlememizi söylediniz mesela babamız uç bir örnek vereceğim olayı anlamak açısından mesela işki istedi bana işki alda getirdi alacak biz almayacak ben bunu derslerde dinleyen arkadaşlar var evden kaçarak okuma giden birisiyim ben iki kere evden kaçtım dindarım Müslüman bir gencim dinli, yaşayan birisiyim tamam mı iki kere evden kaçtım ikincisinde geri döndüm Hindistan'dan döndüm Belçika'ya okuma karar verdim kaçmak deyince ilçe il falan değil <gülüyor> <düşündüm> de, şimdi. <gülüyor> <O zaman>. oturdum <gülüyor> şimdi babamla akıllı akıllı konuşacağım biraz akıllandım ya 24 yaşındayım şimdi babaydım benim okumam gerekir madem gençken bu fırsatı bana vermedin. Okumadan bu iş gitmeyecek dedim. Gariban böyle eğdi boynunu. Ula oğlum dedi. Gitme desem sanki gitmeyecek misin? Yine kaçacaksınız. <gülüyor> Bari git diyeyim de erkeklik bende kalsın dedi. Adam şimdi. Ama ben şu an hiçbir arkadaşa, gence, az önceki nasları okudum. Ananızı, babanızı kırarak bir iş yapmayın. Onları razı etmek mümkün bak inanın mümkün şimdi pazartesi günü okuma gelecek gençlerden birisi var babası izin vermiyordu ben gelmeydim onu razı edersin ve elhamdülillah bilgin razı etmiş razı ederiz bakın onu razı et eğer baban senden bunu istesin senin akıllı bir arkadaşın akıllı bir hocan olsun onları dinleme desin diyeceği yerde bak babana git baba ne olur bunu yapma ben bunu haram olduğunu düşünüyorum ben inanan birisiyim sen bunu yapıyorsan bunu bana yaptırmadı, ikna olmayacak hiçbir baba yoktur bak sen de onunla inatlaştığın için o babalık hakkını kullanmak için bu kötü yola sülük ediyor. inanın bunda ikna ederiz işi zora koşmayın eğer inanan gençler, ben Türkiye'ye geldiğim senelerde en çok gündemde olan her genci dünyanın anasıyla babasıyla ilk düşman olduğu insanlar görüyorsun. Etti Ana baba. Adam diyor ki ya senin inandığın din, oğlum, anana babana böyle mi davranmanı istiyor diyor bak adam. Biz bir kere Müslüman genç olarak anamıza, babamıza değiştiğimizi göstermemiz gerekmez mi? bizim Abdülkadir'i tanıyanlar var Belçika'lı Abdülkadir'i burada ee, bu İzmir seminerinde de görmüşsünüzdür Mehmet hakkındaki dersini onun amcası var bize Belçika'da bir numaralı düşmandı onun küçük oğlu Murat dediğimiz delikanlı en son artık imanı ediyor namaza falan başlayınca biz akıllandık ya sakın babana karşı gelme Üç sene çocuğu ezdi biliyor musun? Ama bu da zerre kadar fütür vermedik Devamlı onun hizmeti. bizim Murat'ı Hizmet etti. Babasının işini en çok öbür bir sürü kardeş olmasına arama bu koştu. En sonunda pis ol, pes oğlum yendin dedi indirdi böyle bak. Sen Müslüman olarak değiştirdiğini göstermelisin anana babana. Sen Müslüman olduktan sonra önceki halinden daha kötü hem de bir de Allah adına. Bunu yaptığını söylersem bu doğru Bence anayı, babayı ikna etmenin yolu vardır bak. Ya ana, baba bu düşünün. Ee, ben 60 yaşına geldim. Bundan 5-6 sene sonra bir hadise geçti. Önce hadi, oğlu hadise geçti başından. Beni içeri aldılar. Anneme bir ay telefon edemedim Avrupa'da. Çocuklar devamlı annemi oyalamışlar. Abin, hoca niye telefon etmiyor? Anne etti işte sen yukarıdaydın. Uyuyordun. Seni uyandırmak istemedik. Hiçbir kimseye ziyarete de gitmiyorlar. Geçmiş olsun diyeceklerinden. So, annemin tansiyonu hemen tavana vurur En son çıktım gidiyorum. geleceğin gün. Bugün abim gelecek. İşte şöyle oldu. Anlatmaya başlıyorlar. Abimin sakalını da kesmişler. Çünkü annem benim sakalsızdım hatırlamıyor. Çocukluğumu hatırlar. <gülüyor> tamam mı? Geldim oturdum. E 80 yaşında kadın oğlum artık herkesin ötesine perisine karışmasan <gülüyor> ya bu adam bu elli senedir beni tanıyan kadın ana olarak bunu derse bunu kötülükten demiyor o iyi de biliyor ki ben bundan vazgeçmem artık böyle öleceğim. ama ana bunu der ya kendine dikkat tabi der bu. der bunu şey? yani yani elli beşe o zamanki 50 elinin üzerindeydim, dikkat et yapma, ona buna karışma bu ana baba, bunu demezse zaten analından şüphe edersin ondan sonra bir ara geçti, <gülüyor> Annen, bak bu yaptıklarıma sen bu halinde dolu dolu sevap kazanıyorsun, biliyorum tabi diye şimdi, diyor, biliyorum diyor onun için ben de sana dua ediyorum o zaman sen dua et, Allah bana sabır verdin ve onların şerrinden korusun yatıştırabilirsin onu yani i̇lla anaya baba, anayla babayla, babayla diklenmek gerekmiyor. Evet. Allah'a ortak koşmaktan yani tevhidi yaşamaktan ona şirk koşmaktan sakınman akabinde ananın babanın hakkını korumak, onların Hı. hakkına tecavüzden sakınmayı bu gündeme oturtmanız gerekir. Gençleri terbiye, ahlak yönüyle eğitme bununla başlar. Öncesiz ananıza babanıza karnınıza bakarken, ananıza bakarken bakışlarınız değişmeli. Her kadın bilmeli ki ben kocamın anasından önde, önde değilim. Ben de gelinimden önde olacağım demeli. O ikinci sırayı kabul ederse gelinim de birinci sıraya alır. Başka türlü alması mümkün değil. Her halükarda kocasının anasına karşı gelmeyle hemen sıfırlanacağını bildi mi bunu bilerek gelsin o eve. Bir zaman benim okuttuğum kızlardan birisi hocam ben dedi evlendiğim kişinin anasıyla babasıyla beraber kalmak istemem dedi. Kızım bunu ne sen söyledin ne de ben duydum dedim. Bir şey demiyorum dedim. Müslüman birisi bunu diyemez. Sen kendi akıbetini hazırlıyorsun. Hadi. Şimdi gelsin analar ne? Analar gelsin öne, hanımlar arkaya geçsin. Herkes Herkesin bekleyecek, anne olur diye kadar. Allah'tan ki her erkeğin bir anası var. De kadınlara verilen bu faziletten erkekler çatlardı. Demek ki biraz da annemizin hatırına bunu şey yapıyoruz. Yani burada da benim de anam var diyor annenin bizim nazarımızdaki itibarını Tabii. gösteriyor. Tabii. Annenin hatrına kadınların bununla büyümesine razı kalıyor. Ondan sonra kadına deyin. Kadın mı kalmak isten, anam olmak ister? Herhalde köpeğin eniklerini büyüttüğü gibi büyütmek analık değil. Her kadın cenneti ayaklarının altında istiyorsa ana olma çalışmalı kadın değil. Bazen erkek annesi öldükten sonra bunu eşinde arar. Biliyor musun? Bunu zor hissedersiniz herhalde. Gariptir. Kadın da bunu hissettirmek ister ha. Annesi vefat etmiş bir erkek anasındaki aradığı şeyleri eşinde arar bazen. Düşün Hatice Validemizi. Allah Resulü ilk vahye muhatap olduğunda Hira'dan korkarak geliyoruz. Beni örtün diyor. Hatice Validemiz geliyor. Ne oldu? Böyle böyle. Seni korkman gerekmez ki diyor. Sen fakirleri koruyan, yetimleri ima eden birisisin. Sana zarar gelmez diyor. Nebi Namzeli birisine bir kadın nasihat ediyor. Ondan sonra yaptığını yapınca Yapamadığını da birisinden telafi etmek için amcasının Hı. oğluna götürüyor. Kadın bu. Evet. <gülüyor> ee, Enes. Benim çanta burada mıydı? Hayır. O büyük çanta. Onu bir getirsen çünkü ben terledim baya. Evet. Şey...